Evet merhabalar çok evet diye bağırdım ve podcast'imizin yeni bölümü <gülüyor> <gülüyor> bakalım bir önceki maceramızda e, neler olmuştu Oğuz? PREVIOUS LAWN Öncelikle hiç giriş yapmaya mi? alışık olmadığın her halinden belli <gülüyor> ama seninle bir gün giriş yapman gerekiyordu her erkek gibi wow. <gülüyor> Adamını de. attın yani. Podcast'ta yani. <gülüyor> o yüzden seni tebrik ediyoruz. Beline, şey, ağzına kuvvet artık. Yani evet. wow. Ne diyeceğiz yani. <gülüyor> İyi ki giriş yapayım dedim. <gülüyor> evet, anında herkes bütün şakaları boşaltıyor. Evet elimizde şaka kalmıyor. Podcast'imiz <gülüyor> burada bitiyor. Görüşmüşü falan kapatıyor. Ağzım yüzüm şaka oldu gerçekten. Evet. Şimdi bir önceki bölümde neler olmuştu? Hemen kısa bir özet geçelim. Evet. Tek yedin. Fog Club. Böyle özet yapıyorum. <gülüyor> <yapayım. gülüyor> Evet. Adam var, ah onlar mı geliyor, kim? Bana değil mi? Saçık o zaman böyle özür dilerim, kimse bişey anlamıyor. <gülüyor> <gülüyor> böyle olur ama. <gülüyor> yani evet geçen bölüm biz bazı kombatlara e, giriştik, bazı dövüşler eyledik. Bazıları tek yedi. Evet bazıları tek yedi, Fraggy <gülüyor> e, Fire <gülüyor> <gülüyor> yüzünden. Abi ben ki... size demiştim şu oynayarken Free Fire'ı kapatalım. <gülüyor> ben şimdiye kadar abi hiçbir izlediğim D&D oyununda bir takım arkadaşının diğerini öldürdüğünü görmedim <gülüyor> Hadi öldürmeye geçtim tek attırdı yani direkt yere yatırdı. <gülüyor> i̇şte <görmüyorum>. farkımız bu. <gülüyor> Bizim poki <tolkesimiz> istiyorsam <gülüyor> atmasa... <gülüyor> bizim oynadığımız diyendi biraz daha PVP aldık <gülüyor> Birbirimize karşı oynuyoruz. <gülüyor> evet. Şey, Middle yani. aynen. aynen. <gülüyor> loot almak için her şey lazım. Bu arada son yaptığımız dövüşte loot kalmadı mı ya? Bak şu an loot dediğin daha de kıma yani. en son C, bunları biz şeyden çıkartıyorduk. Tabii, tabii. Bir yer altı geçidi vardı. Oradan Aha. cesetleri götürüyordu. Bir, bir ben de... tabutları getiriyordum. Evet. Down evet, evet. Downtime ile yaptık. Downtime yaptık evet. Şimdi bunu öğrenelim say sayın ve sevgili DM'imizden. DM'lerin hmm, yani. çok sevgili. DM çok sevgili. DM evet. DM. Şimdi Downtime için belirli hepiniz şeyler söylediniz. Evet. Bunları... Acaba nasıl saçmalıklar evet, söylemişiz? Bakalım neler olacak. <gülüyor> Sevgili Druid. Hayır sakın söyleme benim ne yaptığımı. <gülüyor> <gülüyor> Uzanıyoruz. Eee özellikle etrafta dolaşırken yani insanların bu müzikle ve doğayla olan hani nasıl bir ilişkisi He. olabilir veya işte bu bulduğun hani zamanda buldun o notalar Nota. ne olabilir diye baktığın zaman yani açıkçası böyle bir şeyi çok fazla bir bağ olabileceği hani insanlar hep şunu söylüyor hani bir doğayla bir müziğin bir bağ var kesinlikle hı hı. hani bunu herkes kabul ediyor ama ne tarz bir müzik veya işte nasıl bir bağ olabilir? İkisi nasıl ilişkilendirilebilir? Bununla ilgili pek bir şey bulamıyorsun. Yani en azından insanlardan bulamıyorsun ha. bunu. Tamam. E, çünkü zaten çok e, yasak olduğu için ha, şeyler Yani müziğin çok fazla derinlerini kurcalamak insanlar çok fazla bilmiyor yani bununla ilgili şeyler Onun dışında yaraların iyileşti Ama e, bu oyun Diliğim kapanması Evet <gülüyor> Artık kıyıklı evet. değilsin yani <gülüyor> Bu oyun yine de tabii 2 Max Helton e, düşük olacak Hayda Evet e, Daha güçlenemedim Ve tamam. mümkünse tekrardan göğsüne darbe almamaya çalış. Tamam, kesin. <gülüyor> Bana söyleme, <gülüyor> <ben> buna söyle. <gülüyor> <gülüyor> Nöresle deyip buraya. Buna mıfaldi, çatıca deliyor bu. Şimdi öyle şey olmuş olabilir. <gülüyor> Ama konumuz kesinlikle bu değil. Evet. Sevgili Yersen, evet. Yersol. <gülüyor> <gülüyor> e, kendini yapacağım? zamanında tanıttığın dükkanlardan bir tanesinin e, Sana gelip direkt, yani babasının öldüğünü söyledi ve Baş senden etmişim. böyle yapabileceğin en şaşalı böyle en ee? güzel mezarı yapmanı istedi Sana avans olarak 20 gold verdi Ve e, Düşük vermişim Yani devamında da yapacağım işe göre hı hı. Yani bu senin performans çekinle alakalı bir şey olacak Bir dahaki <gülüyor> e, şeyinde yani bir dahakine evet. kalacak Tabi performans çekinde profesyoncin olacak yani her türlü ee, Ekstradan gold alacaksın yani Hemen. bir dahaki şeye down bu, Yani bir dahaki downtime'ın aslında şimdiden belli olduğu gibi bir şey diyelim buna O zaman şuraya avansım yapıyorum Burada yapayım. özgürlük demokrasi falan yok Bam bam bam Biz belirliyoruz Bir dahaki <gülüyor> downtime'ın ne yapacağını da belli bu İş adamıyız oğlum adamın işte iş çıktığı Ya adam işinin emeğinde ya Aynen He. Adam yapıyor, <gülüyor> mozole yapıyor mozole İsmin neydi Sayın Dwarf? Toldrak. Toldrak. Toldra Toldrak the Kid diyoruz biz. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Short S. Şimdi bu, e, sen alsat işleri yapmak istedin. Tabii evet, 20 gold'umla piyasaya çıktın. Evet ve e, 30 gold kazandım Nasıl bu işten. Nasıl bir vizyon bu abi? Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Adam seyyere çıkmayacak, <gülüyor> iş portaya çıkmayacak. Ama... E, Etraftaki esnaflar seni ufak ufak fark etmeye başladı bunu yaptığını. Tamam güzel. Ben bu işte yürürüm. Yok tam tersi. Yani biraz kıllandılar sana yani. <gülüyor> bu adam şey yapıyor yani benden aldı ona sattı falan gibi böyle. Ee, yani bunu çok fazla tekrar etmemeli e, okay. gibi bir şeyde düşünüyorsun. Yani <gülüyor> yapmasan daha iyi olur ama hani belki bir iki kere daha yapabilirsin. Yani biraz zorlanırım bu işleri param alınca bir ticarelik Ben peşine doyuşup şey diyorum ben... değil mi? Ya çocuğa bulaşmayın. Simit bu satıyorum. Bu benim mermer almıştım 50 kilo. O ne oldu? <gülüyor> i̇şte Şimdi at... oyuna dönebiliriz sonra. <gülüyor> 50-60 gold verdim. 20 gold geri aldım şu anda bu hafta. <gülüyor> yani onu kullanacaksın tek yani daha sonrası için. Sen devam ettikçe He. yani. O kullanırsın onu. O zaman olmaz yani belki. Yani o elinin altında He. duruyor yani. Senin artık kaldığın tamam. yer. Ve duruyor onlar. İnanım, i̇nanılmaz bir D&D oynuyoruz. Yani. Aynen. <gülüyor> Tam bir şey yani, esnaflık. Restrate değil oldu yani, bir 26nı aldım, fedafasını <gülüyor> verdi yani bu hafta. D&D yani bizimki Merchants and Traders'ı oynuyoruz yani. Monopoly Evet, sayın Kelpetor. Evet. Kili'nden ses çıkalım. <gülüyor> Kili'nin şapattık şu anda kili Di dinleyenler. O şap sesi podcast'te denince. Hayır podcast. Aynen yani. işte. podcast yani. Biraz bold training yani. bir yaptım. Hip training <gülüyor> yaptım tabii şey sırasında. <gülüyor> ee, ve Monk senin yani etraftaki bu Monk kabileleriyle ilgili bunu bilen insanlara soruşturmak istemiştin. Ee, monk'ları tanıyan insanlar var ama <gülüyor> hani özellikle senin geldiğin e, hani Spesifik olarak bilen insana rastlamadın. Yani ne yapıyorlar, ne bitiyor ve oradan Anladım. gelen başka insan e, bulamadın. Anladım. E, ama yani insanlar az çok Monkları biliyor, az çok da saygıları var yani. yani Tabi Kellell <gülüyor> işin içine girdiğinde ne olur bilmiyoruz ama hani bir şeyleri, abi tanınmıştım var yani. Anladım bir de bu, Büzükle ilgili bir şey yapmıştım. Büzükle Monk işte onu üzerinde çalışmaya devam Anladım. ediyorsun. Okay. Şimdilik yani bir ekstra bir şey öyle sürekli olacak bir şey, 1-2 down time'a belki. Bu arada bu podcast'in sonlarında bana haber ver. Ee, bir başka fellow podcaster'a selam çakmak istiyorum. Peki. Ee, şimdi çak ister Yok şimdi çakmayayım, sonunda çakayım. Pekala. Daha iyi. Çünkü sürpriz olsun herkese dinlediğimiz favori. Bana da olacak bu arada. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Şey diyor, J.M.O'lymur <gülüyor> <gülüyor> falan. Evet. Şimdi hepiniz e, bu akşam yani bu olay bu downtime iki gün sürdü bu arada. Uff. Yani i̇ki gün boyunca. Ben senin iki gün, senin... gün yattım zaten. Aynen zaten aynen. Yani Sen dinleyin. Esnaf şey olarak iki günde yirmi mı kazandın? Ben tabii iki günle gidip şeyle konuşayım diyebilirim o zaman. Hı? Hani bu adamın yerlenmasına sorun olan benim. Hani ben yapmış olma şansım var. Kanada görmedim ama sıkılacağımı denilmiş olabilir. Bu açıklanıyor mu? Ben bunun adına itiraf ediyorum, Dave'e. Bunları takım arkadaşlarının nasıl söyleyeceğini bilemedim falan diyorum. Tam o anda kapıda dinliyordum, girdim içim. <gülüyor> Biliyordum i̇bn <gülüyor> <gülüyor> Bütün Dağantay'da şey yapmışım, takip etmişim. Evet, evet. <gülüyor> Dave kampta değil yalnız. Kim varsa yetkili onunla konuşurum. Onu Lemmy vardı, onu. Lemmy de bir kayboldu ben işte, herhalde can falan diye. Taşıyor mu işte taşıt gördün mü adam? Daha tamamıyorsunuz. Simitçi vardı. Simitçi. Abi sen niye adam bıçakladığını başkalarına söylüyorsun? <gülüyor> Bana adamasın. Ya. Ya, benim... yani ya. Tamam lan sana açıklayacağım. Ben güden buna söyledim. Ee... Bu bu, bu uyuya kulağına fısıldadım. Ben yaptım falan dedim. Ey <gülüyor> <vicdanını mu> <gülüyor> <çalışıyor gülüyor> Gideksiz bir sakansım öyle. <gülüyor> <gülüyor> ne bu yer şey, gerçek kesin gibi bir şey olur. <gülüyor> Uyurken dalga geçiyor. Ben yapıyorum ben yaptım, <gülüyor> yaptım daha <dans edeyim. gülüyor> Şimdi hepiniz kamp redirection'ın içerisindeyken <gülüyor> e, ortalıkta 2-3 tane adam e, bütün üyelerin toplantı odasına gelmesini istedi. Yani her, bütün üyeleri çağırıyor bir yere. Tamam. Bir, bir ufak bir toplantı varmış. Evet. Hepiniz de Ee, zaten etraftan Duyduğunuz kadarıyla yani böyle Böyle bir şey olması hani önemli bir şey yani kimseye böyle durduk yere hani gelin Bakalım falan gibisinden Böyle bir şey olmazmış zaten Ve yani Alt kata in, iniyorsunuz Toplantı odası da yani baya büyük bir oda yani e, Zaten büyük, bütün üyeler yani 30-40 kişi kadar zaten hepsi oraya toplanmış da bunların birçoğu Hani sizden Bilmiyorum belki birkaç ay daha orada hani kı Kıdemi olan yani Hepsi az çok yeni. yeni zaten Hani biliyorsunuz bu olay 50 yıl Önden beri var ya yani, evet. bu müziğin yasaklanışı vesaire yani Ne kadar şey olabilir yani bu Kampın Üyeleri yani yeni üyeler En fazla bir yıllık falan üyeleri vardır Ve ee, Oraya işte Konuşma yapması için Bir Kişi geliyor. Evet. Acaba Kaça uzun, şey, uzun boylu falan bir eleman geliyor ve kendisini Şef Elefson olarak tanıtıyor. Uf. Şef evet. Elefson. Eee basçısı mıydı? Evet. Bas, Bas, yani tabii ki Dave'in evet. e, kampında tabii ki Elefson olması gerekiyor yani, <gülüyor> yani evet, burada, ekstra Kendisi... Kendisi de bu yine, da selam söylüyor. Dinliyorsanız evet, onu. Bizi, bizi kesinlikle dinliyor. Aynen, de. Eminim, <gülüyor> eminim. Etrafta yani duyumlarınızla insanlar konuşuyor veya işte sağdan Hı -hı. soldan. Yani bu adam Dave yokken ikinci kaptan gibi bir şey yani. Onun olmadığı durumda bu adam en yetkili olduğunu öğrendiniz yani. Ve çıkıyor, konuşmasına başlıyor yani. Bildiğiniz gibi bu bölgede artık tanınmaya başladık. Bizim az çok ne olduğumuzu tahmin ediyorlar. Sadece ispatlayamıyorlar. Bu konuda ellerine asla fırsat veremeyiz. Herkes son derece dikkatli olmalı. Tabi dikkatli derken bir grup kraliyet askerini kafamıza göre öldürmememiz lazım. Ben böyle laf şey diye bağlıyorum. OÇLA! <gülüyor> Siz dört'lü Ben mi siz, <gülüyor> aldım? <ağabeyim. gülüyor> Sizinle özel konuşacağız. <gülüyor> Ama bu tabi ki hepimiz için geçerli. Artık eğlenceli günler geride kaldı. Bundan sonrası için kendimizi hazırlamamız lazım. Bu siz bugün yapmasaydınız illa kapımızı bir gün çalacak olan bir eylemdi ya Teşekkür etmesi lazım. Bir şekilde savaşa yani başlamış olabiliriz O yüzden hazırlıklı olacağız Dağılabilirsiniz Tabi siz Ağırık iş Evet Tıpış tıpış izliyoruz değil mi? Orada dediğinde hemen YEEEĞ Şu işimizden sonra disipline gidiyoruz Aynen öyle çekilecek <gülüyor> evde de dev bir Yani yine iyi yani aslında baktığın <gülüyor> zaman Ben bunu kendime bir onur yani. <gülüyor> evet, herkes, şey herkes, yani, ya. yani Herkes çıktıktan sonra siz kaldınız Ve e, Yani siz böyle oturuyorsunuz <gülüyor> Önün saflarda En efsonda böyle Önünüzde böyle bir ileri bir geri böyle Ya bu sahneyi hani, izlemek istiyorum şey Hangi <gülüyor> bir elf var Gerçekten atacak bir de şimdi Eğer yaptıklarınızın sonuçlarını düşünemeyecekseniz, sizin buradaki devamlılığınıza söz veremem. YEEEY! Yapıyorum zaten. Yürüme! İndin kaçtı ya. İdim de fazla yer. <gülüyor> <gülüyor> Yok yapmadım tabii <tarzını> ki <gülüyor> böyle evet. Pandora'ya ait 5 adamın bir kısmı ölü. Bir kısmını buraya getirdiniz. Ulu orta bir dükkanı sisle doldurdunuz <gülüyor> Ve Bütün bunlar Şu an Lemmy'yi çok zor durumda bıraktı Neyse ki ona boş yere kill demiyorlar Bir şekilde kurtulacaktır Tabii. Allah rahmet eylesin <gülüyor> <gülüyor> <Ay öyü> <gülüyor> <artık>. <gülüyor> Neden böyle bir şey yaptınız? <gülüyor> Şimdi ben izin verirseniz konuşabilir miyim ee, sayın ee, şef Edeb? <gülüyor> Sizin buraya gittikçe içeriye kaçırıyorum. <gülüyor> Artık detone falan oluyor böyle. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi bende de bir delik var. Lan değil mi Arkam gözüküyor. Ar hani de bu durumdan çok hoşnut değil Bende bu arada <gülüyor> yukarıda bakıyorum <gülüyor> ben. Ya bir kere öncelikle hangi e, beledi zina bunu yaptıysa onun Allah belasını ver. Ben onun bana doyduk. Durduk Ee, öncelikle ama şöyle bir şey oldu ben orada e, sayın e, Lemmy'e baktım şöyle bir kaşımla gözüme dedim ki hocam indirelim mi? O da bana böyle bir, yani ne bileyim siz bilirsiniz tarzı <gülüyor> böyle bir çekimsel yaklaştı. Dedim ki bende iskiyo herhalde o yüzden bir giriştim yani kusura bakmayın kusura bakmayın yani ne yapamıyorsun? Ufak bir yanlış anlaşılma olabilir. Evet. <gülüyor> Yani e, bunu sen başlattın öyle mi? Evet yani alıyorum bu suçu. Ne yapayım alıyorum. Herhalde sakat bir adama da vurmayacaksınız. <gülüyor> böyle ı ı ı diye kovuluyorum. <gülüyor> Elimle vurmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hey, hey, <kimi> <gülüyor> evet. evet. Peki Madem bunu kabul ediyorsun. Bundan sonra bu grubun lideri sensin. Yaşasın. <gülüyor> <gülüyor> Ye! <Yeah. gülüyor> Ama bu grupla ilgili olan bir tane seni sorumlu sarım. Tamam. Ee, i̇yi vallahi. <gülüyor> Biz içimiz kalktı. <gülüyor> <gülüyor> Neyse git Champions League'un falan. Aldım. <gülüyor> Sleep Milli'yi bunları da alayım da. <gülüyor> Biri böyle salak bir şey yapacak. Ben suyuyumursun. Benim komendim var işte. <gülüyor> Yapma diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> giant giant Spidey olup web'e bağlayacağım bunu. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bakın bu kadar istekli olmanızı anlıyorum. Sonuçta oraya bir şekilde yardım etmek istediniz ama Bundan sonra Yapacaklarınızı biraz daha düşünün. Şu an çok dezavantajlı bir durumdayız. Ve uzun bir süre böyle olmaya devam edeceğiz. O yüzden özellikle Pandora gibi bu şehrin yani denetleyicileriyle uğraşırken direkt olarak onların eline böyle bir koz vermememiz lazım. Şu an e, şey dediğim gibi biraz zor durumda. Bakalım ne olacak. Bunu kısa bir süre içinde öğreneceğiz. Şimdilik olayın ciddiyetini anladıysanız dağılabilirsiniz. Tam tam giderken ben elimi onun on, ensesine on atıyorum öyle. Kardeş senle bir konuşak. Sen şöyle bir <gülüyor> Tamam konuşak. Ne oldu? Şimdi senin böyle göbekten bak arkası gözüküyor. Evet. Onu ben yapmış ol, olabilirim. Senin <gülüyor> Şu j brand beğa şey gibi ya Sinan Çetin programlarından daha büyük de itiraf yani <gülüyor> kenara çekip söylüyor. <gülüyor> Ben de böyle sana koyuyorum. <gülüyor> Seni ben bıçakladım. <gülüyor> Diyorum ki, kardeş niye yaptın birader sen manyak mısın? Sıslattın ya. He. Denk geldi de öyle işte isteyerek yapma. Ya aslında kendini bıçakla tırttırttın sen yani. Yani gibi gibi. Ulan benim sayemde hepsini indirmediniz Hayır. Şeref yoksundur. Tümünü <gülüyor> az <zar> atıyorsun. İçirme attı o zaman. Ama girmeyi bana atıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Gidip <zarını> bir atıyor Ben ne Allah Allah. Kardeşim bakın. Çünkü ben sis atmış olabilirim ama sizin sisin da elinde bıçakla böyle böyle gidilmez ya Biraz kendinize dikkat edin ya bu nedir ya? Arkadaşlar biz burada metali temsil ediyoruz Lütfen Biz nasıl <gülüyor> temsil <gülüyor> Ne? Biz temsil ediyorsak metal dediğin şey olmuş bayağı <gülüyor> Eheheh Bilek tarzı bir metal <gülüyor> <gülüyor> Lütfen ya Sen de daraldı sonra kardeşim Yapma Kardeşim bak ben bu grubun lideriyim tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> ben istediğim yerde sısırtarım ama sen böyle elinde bıçakla yani tamam. şeyini tutar gibi tutmayacaksın tamam. bu bıçağı ya. <gülüyor> bundan sonra sorun olan sensin. Kendi kendine bıçakladın bir <gülüyor> Ya Allah'a ya. Neyse tamam kendisi de... Nasıl bir grubu var <gülüyor> bir... <gülüyor> Her bölümde bunu düşünüyorum. Nasıl <gülüyor> Bu grup nasıl level böyle 7-8 olucaklar <gülüyor> için merak ediyorum. Neyse böyle. ben bir ata dönüştüğüm zaman seninle bunu tekrar görüşeceğiz. <gülüyor> ben ben O zaman <gülüyor> intikamlı <gülüyor> olur. Ben de Kısa hakma diyorum İyi hadi eyvallah eyvallah. Tamam hadi kelsin sana bir şey <gülüyor> diyelim, hadi kelsin. <gülüyor> Kendime dokunma. Şu kendini gel bir seveyim şans getirir. Güzel. Hı. Ve eee Siz işte Oradan çıktınız Çizdi. yani artık. Hı hı. E, mekanda yine böyle hani e, o meşe quest board mantığıyla hazırlanmış evet. e, bir yer var. hani Burası e, hem yani bu guild mı dersiniz artık buraya? Kamp mı dersiniz? Yani? Aynen, bir aynen, aynen, evet evet. Yani burada hem insanların ihtiyacı olan şeyler hem Yani bazıları mesela biraz daha halkın güvenini kazanmaya yönelik, bazıları işte normal sadece kampun içinde yapılabilecek yapabileceğiniz şeyler. Hı. Veya bunların hiçbiriyle mesela ilgilenmeyip direkt kamp liderleriyle belki konuşup size özel bir şeyler hı hı. E, sormasını isteyebilirsiniz. Hı. Öyle. Ve i̇lk bir simitçe gitsem olur mu grup? <gülüyor> olur. Simitçi mi? Simitçi, Simitçi de Bence... işin de var. Başka. O kalacaktı ya. Bence şehre çıkalım öyle çıkalım ya. Tamam işte önce smitçiyi alırız. Tamam ben de olmuyor. He tamam olur. Simitçiye yakınızdır. Ama şey işte bir quest varsa onu alalım. Tamam. önce questlere bakalım. Bence biz direkt LF son ve salmadan Şefim diye arkasından <gülüyor> bağralım böyle. Hoca var mı bir şey? Bir <gülüyor> şey sorabiliriz hakikaten ama bir, bir durum var mı diye eee daha adam çıkmadı bir ihtimalle bir evet, evet. sorabiliriz. Evet, ne oldu diye. babaya diye. Evet. Belki bizim yapabileceğimiz bir şey. Soracak, sen de Aslında mantıklı soracağım. Hemen geri dönüp soruyorum. Diyorum ki reis, ürün lemiden bahsettik işte. Çok başı dertliyken de bizim yapabileceğimiz bir şey var mı? Sorgulayacaklar. Bilmiyorum sonucu Biz ne olur. Bir şey yap. Pek bir şey olabileceğiniz yani yapabileceğiniz bir şey olduğunu zannetmiyorum. Git orada gardları öldürüp <gülüyor> <gülüyor> Abi söyle hangi kartlar bunlar? <gülüyor> Kim Adama şey soralım. Rahatça insan öldürebilecek bir yer var mı? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Neyse belki bunun dışında yapabileceğimiz herhangi bir şey var mı? Özel bir isteğim. Herhangi bir. Resurrection için. Resurrection! Son bir iki gündür bizim casuslardan değişik bir haber alıyorum. Çok ciddi olduğunu düşünmüyorum ama bu kuzeydeki mezarlığı biliyorsunuzdur. Biliyor musun yani? Evet bizim dayı. Dur <gülüyor> <Bizim Ardoluş 'un gülüyor> evet. bakayım, biliyor muyum? <gülüyor> ya yani, Oğlum çalışıyorsan biliyorsan zaten çalıştığın yeri. Bilemiyordum bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Artış yapma Kimlerin mezarlığı bu, hangisi? <gülüyor> orada... E, gece geç saatte dolaşan bir takım insanlar görmüşler. Aha, Ve son birkaç gündür özellikle böyle benzer saatlerde... Yani orada... Eee yani böyle garip sanki olmaması gereken orada bir pek bir amacı olmayan falan insanlar olduğunu söylüyorlar. Hı, hı. Genellikle uyuşturucu kullananlar falan çok da Ha yani biliniyor uyuşturucu var mı bu devirde bile. <gülüyor> Sonra yani, <gülüyor> <gülüyor> ilgili bizim bilgimiz var mı? Yani böyle bir pü var mı bende? Hani bilinen tanıdık. Hani ato geçen adam biliyor musun dekrementsi benzerinin olduğunu. Hani en azından böyle bir şey var olduğunu. Ben... Sokakta geçen adam bilmez. En fazla böyle büyüyle uğraşan insanlar bilebilir ki büyü çok ender bir şey yani, yani. biz bilmiyoruz yani. Ben biliyor olabilirim belki. Mezarcıyı sonuçta. Asan <gülüyor> bunun ne olduğunu duymuşsun. Yani ölüleri kaldırma gibi bir evet. şey biliyorsun. Ee, ama yani zaten Çok detaylı yani bir bilgim yok. Sadece zaten. yaptığın işleri zaten bunun olmaması gereken bir şey olduğunu Aynen. savunuyorsun. Vallahi ben gidip sorurum. Bunun yani hale koşma bitti mi? Soracaksan sor yani. Diyorum bu ne olabilir hani sen Semula mezarışında eline beza taşı ile geçiyorsun sonra işte. Yani bazı büyücülerin ölüleri dirilttiğini duymuştum ama hiç şahit olmadım. Böyle bir şey göz atmamız gerekir mi? Ben kesinlikle göz atacağım siz olun ya da olmayın. Ben mutlaka yanına <gülüyor> adam, adam big balls <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aa, 20 senete reşen olarak adam var olamayken Level 1'de 24 TRS <gülüyor> olanlar var Abi lan 4 level'de 22 falan olacak herhalde 20'yi geçemiyor 20'yi geçemiyor Ama level 20'de 24 oluyor <gülüyor> <gülüyor> Sadece bir kask oluyor, ortada böyle bir O zaman şey belki. yapalım Druid e, şey zor durumda kendisi müsait değil Druid'imizin tuvalet ama Tuvalete tuvalet gitti herhalde Druid Aynen bi Ay. beklelim gelsin işte. Tuvalette <gülüyor> zor durumda Elefsonla konuşunca pıtır pıtır <gülüyor> böyle Heyecanlı <gülüyor> var <gülüyor> olduğunda böyle bir şey olmuş Evet Druid'cimiz Ben Druid Elefson hazır horadayken şu şeye soracağım ya Yüzüğüm lan Yüzükler attık Hatta <gülüyor> var ne yapacağım biliyormusun Şu bord taze Başıma der... beli <gülüyor> <ben> aldım ya <gülüyor> Yine Ben, Orada... <gülüyor> ben dedim mesela... şey Yüzük aranıyor Yazabiliyormu yani Yüzüğü çizip hakikaten böyle yapıştır püsür bu yüzüğü ulan bu balangetler ödülü vardır falan derler tamam. Ne <gülüyor> ödül veriyon? 20 gol <gülüyor> Yüzük gerçekten çok efsane bir şey çıkacak pek ihtimalle ne Bilmiyorum Neyse şey böyle Şey sorucam yani bu Monklar, Monk şeyle bu Bejik Bejik nasıl birleştirebilirim? tapman tavsiye edersiniz güce elfsun falan diye. Güce elfsun. Bunu nereden bileyim? Hangi <gülüyor> karakterin? <gülüyor> <gülüyor> Adam seçti işte, bu Büzey'i. Ah box. Monk öğretilerini çok fazla bilmiyorum. O yüzden bunu kendim mu, Bunu muhtemelen soracağın kişi ben değilim. Kim peki? Var mı tanıdığınız? E, tahtaya buna göre bir şey yazabilirsem belki bulabilirsin. Tahta. İşte quest orda yani O zaman yüzün altına mı <gülüyor> Tam altına olmamadık Ama kağıdı farklı seçiyorum belli olmasın hani kişi oldu Sol eliyle <gülüyor> Sol <kime yeme> yazmış gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Oğlum kime getirin? Sonuçta ne olduğunu yazmıyor Adını yazman gerekiyor yani Öyle mi? Ha doğru Onlardan yani. bilecek adamlar diyecek <gülüyor> Benim adımı yazmış falan Müzik kimin diyor Yirmik <gülüyor> yani. oldun nerede benim de yüzünü kaldın Ay yüzsüzsün daha çok para içmeye. Neusamızlar çekmiş. Kelpetor. Ya böyle. Kelpetor çok güçlü. Şekilde şey parantez içinde Yaz Bana böyle yaskıyormuş. Direkt daha rahat Hatta abi. yazdım da. <gülüyor> <gülüyor> Kelem deliye. <or. gülüyor> <Kelfet or. gülüyor> evet. Şeyi durdur istiyorsan durduralım yapalım. gerçekten. Evet, ne yapıyoruz şimdi mezarlık Evet. Ya ne kadar güzel konuştuk ya bu arada. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Bence mezarlık, ben sev sevdiğim yerlerdi. <gülüyor> bir metalci olay falan. <gülüyor> Gerçekten metal nedir onu bilmiyoruz ama. Bence gidebilir yani. Bence de gidilebilir ya. Bence boş boş atacağımızda biraz skill'lerimizi şart tutalım. <gülüyor> Peki. <gülüyor> <gülüyor> Skill'lerimi şart tutuyorum ve evet. geliyorum abi. Gidiyoruz yani abi, herhalde. Gitmeden bir simitçe gidelim. Ha simitçiye uğrayalım tamam. Hı. Yok senin alalım da. Bu arada bir ufak detayı da söyleyelim. Yaptığımız Herkes tabii ki level 2 oldu yani bu oyunda ha, Bir alkış. Level 2 oldu. Arkadaşlar çok güçlüyüz artık. Artık şey, Ongard öldürebiliriz. <gülüyor> Bütün gardları tek tek. Da böyle çıkacak. çıkıyor. Mhm. Evet. Nere şimdi nedir nereye gidiyoruz? Simitçi. Önce simitçi. Black bu arada yerlisi sevadan dinlenmek için simitçi, Black Simit. Abi <gülüyor> normal simit adamı <gülüyor> simit değil. Blackjay'de evet. şey de başımıza bir olay geliyor mu? Simit e, yani bu simitin giderken yine e, aynı uzun yol uzun koridordan evet. bahsetmiştik. Yani Ee Leminin dükkanı olan Ace of Spades'e e gelmek mi? için bayağı uzun bir koridor vardı şehir meydanında ve şehir meydanında Pandora'nın ve askerlerinin olduğunu gördünüz. Çatırmadan devam etmişsiniz. De tanımıyor. Ne, ne yapıyorlar? Size doğru geliyorlar. Yani dükkana doğru geliyorlar. Biz bizi görelim peki? Yok, Hı. siz uzaktan görüyorsunuz. Tamam. Yani. Simitçe doğru gidiyorlar azatans ya aynı yakış şeyler ya. Ensoft yan space'de simit yan yana. Bence bir şey diyeceğim hep böyle ben durdum bu de. Sen git oğlum bovunu gel. Bizimle beraber sokuş. Ay ya. Ben gidersin işte uzağa bakarak bakarak. Bir de kapsam panonun altına çekin. Kelimeli olması. Bir de uzaktan onun gittiği yeri seyrediyoruz. Hı hı. Tamam. Eee, daha sonra girdirdik Dayı orada. Dayı ya benim bir boğ vardı. Ne yapıyordun demiştin? Biraz işler uzadı. Onu sana ben 1-2 gün içinde vereceğim. Yapma ya. Yok mu böyle idealten verebileceğim bir şey, biz bir şeyle sıfırtalım uzaktan? Bir tane bir şort boğum var yani istiyorsa onu verebilirim sana. Şimdilik dursun bende. Sonra değiştiririz zaten. Sıkıntı olmasın. Tamam al şimdi bunu. adam kullanacaksın. İşin gömülsün ufak. Bu arada D6. Evet. D6 artı, Dext değil mi? Evet. Bu arada ekibin geri kalanı yakında mı? Değil. Niye ki? Bir Lemmin'in yanına uğrağırsanız... <gülüyor> Niye Çünkü yandıcı sözcükle uzak mısınız? Uzaktan, da, yani şurada bakıyorlar demeyin uzaktan. <gülüyor> <Ha. Ha. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bende orası uzak. Ha. Neyse bir Lemmin'in yanına uğrayın çok geç olmadan. Niye ki? Ne oldu? Hayırdır? Siz gidin. Tamam. tamam. Ben böyle hızlı hızlı ben çattı böyle böyle. Bağıyorsun değil mi sonra? <gülüyor> Beyler, benim bir yağcı var. Biz hani kartları öldürdük ya. 4 <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Dört, dört. gülüyor> Tamam. <gülüyor> Yanı gidiyoruz, gidiyoruz. Geliyor musun, musun yanımıza? Daha biz yani. bir şey daha belirimiz yok. Bir şeydi. En son bize aşağı yolu göstermişti. Onları bilmiyoruz. Böyle yani. böyle sırtına vurup gidiyom onların yanına. Nok kredi cafe falan da oraya git demiş Onlar, oraya doğru geliyorlar ufuktan. Ben de onlara diyorum ki hemen lemin yanına gitmemiz lazım. S sıkıntı varmış. Dayı öyle söyledim. E, Garçlar da geliyor. Biz yine ortalık karışacak galiba. Hı. Biz de tam ortasında. Bence bir sadece birimiz girsin de kalabalık bulunmayalım içeride yine. İstersen ben gideyim. Sen dikkat çekersin ben gideyim. Hı. Ben yalnız. Sen, azından... sen hiç zaten. <gülüyor> dikkat edemiyorsun zaten. Ablam Dikkat çekecek adam yok gemizde. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kurulu düz adam yok ki yani. <gülüyor> Muhtemelen Oğuz yani burada en az düzeyde şey. O da evet. göğsünde bir delikli <gülüyor> şey O da dikkat çeker Battle'dan çıkmış evet. gibi Bir ufak bir e, burada Aslında şöyle yapacağım Bir e, Wisdom Check atın hepiniz <gülüyor> 14 3 17 Benim çek şey, boşver 10 17 11 Yani iki sak ses yeterli Burada şunu düşünüyorsunuz ee, yüksek atan arkadaşlar e, fokla yani bir son bir önceki eylemde günde yani fokla atıldığı anda dışarıda olan kimler vardı ha, Banda, evet. mesela, Dwarf ve ee, Barbarian sizin içeriye girdiğiniz görüldü. Ama diğer ikisinin içeride olup olmadığı konusunda Bilmiyorum. bir şey yok yani. O zaman biz... ben gidiyorum yani. Ha. Ha. Bir de bir de ben gideyim yanında. Tam hadi ikimiz gidelim o zaman. Yine de... de... şey diyeceksiniz <gülüyor> <şey diyeceğim, gülüyor> <şey diyeceğim. gülüyor> saklanalım Böyle, biraz yani. Binanın arkasında falan takılabilirsin bir şey yani zaman... gizli gizli saklan o etrafı gözleye gözleye bakalım. Saklanmayın ama lütfen. Hay be ben abi biz sadece toplum arasında karışarak <gülüyor> <gülüyor> gizlenebiliriz. Ben karışamam 2 metre boyu Nereye karışıyorum ben? Ben çok az ayaklarınızla karışırım. Böyle. Şöyle <gülüyor> <eline> böyle. <gülüyor> Omuzum açık farklı bilirim ki gördüğünüz gibi o zaman. Bir tane peçe atarız. Blanket var bende. Harbi ya blanketı aldım böyle yan tarafa yattım yola. <gülüyor> <gülüyor> Beggar's yani sonra. Aynen. Aynen. Dükkanın yanına böyle şeyle. Blanket attım yattım yattım ya. Çok, çok temiz abi. <gülüyor> ben yapıp öyle gidiyor dükkanı. <gülüyor> Dönlumum şey, bozdu bak. <gülüyor> <gülüyor> Sokakta adamlar yatıyor. <gülüyor> Neyse biz iç, içeri girdik böyle. Yani ben en azından kendi adamı müştüre gibi takılayım şimdi. E, zaten içeri girdiğiniz anda yanda hemen e, kapının yanındaki camda Lemmi'yi gördünüz. Lemmi dışarıya doğru bakıyor. Yani şeylerin, gardların geldiği yöne <gülüyor> doğru bakıyor. Görüyor yani e, onları. İnc içer i̇çeride gardlar yoktu mu? Yok, içeride hiç kimse yok. Ben Sadece. ben demin gene gördüm. Demin batsazdaydı. çok sakin. Ya önce prosunu tuttuurdu. Ondan sonra <gülüyor> şundan bir tane de bize veriyormuş. <gülüyor> Böyle sonra bizisinden ikiyordum aldım. Sonra yavaştan size döndü. Çocuklar. Dükkanıma iyi bakın. Bundan sonrası muhtemelen sizin elinizde olacak. Bunları dö dövet mi? Daha baktığımıza soruyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yine başımızı yakacak. Ne yapacağız evet. yani? Şu an bir şey yapmana gerek yok. Gelin. Eyvah. Gidiyoruz. Tabii, Gidiyoruz tarzı. yani. Bir demireyi çaldıysa. Ee, daha öncesinde size e, dükkanın duvarında bir yerde bir evet. geçit açmıştı evet. hatırlıyorsunuz. Hı -hı. oradan şey, Orayı zaten biliyorsunuz. Hı -hı. Yani oranın ne olduğunu. Bu sefer de Eee tezgahın arkasında bir gizli geçit daha açtı. Yani tezgahın altında bir şeyler yaparak eee gördüğünüz zaten ne yaptığını hani sizden gizle gizli bir şey yapmadı yani. Biz, yani, yani, yani, de, Biz de açabiliriz yani. Evet evet. Bilmiyorum. zaten e, bütün şehri kazmıştık yalandan doğrusu. Hakikaten. Doğru işte <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Orkış gülüyor> <demek gülüyor> gibi. Şey bir çalıştırın altında böyle bir kapak açıldı yani şey Hani böyle yerden iki taraflı böyle sağ okay. sola açılabilecek Aha. Oradan bir Ya orası normal basement aslında yani Aha. Dükkanın ke hmm. kendi basementı Aşağıya indiniz Bir sürü alkol var of. Aşağıda Tabii ki Ben ve, bunu böyle yapamıyorum <gülüyor> Bir sürü silahlar var içeride Yani armorlar, silahlar bilmem neler böyle Yani ama Ee, ya Belki bir orduya falan yetecek kadar malzeme var yani içeride. Bir John Wick sahnesi gibi oldu. Evet. Ben bakıyorum böyle... <gülüyor> bir de Monk yani. <gülüyor> <Silah. gülüyor> Valla ben <gülüyor> silahları çok seviyorum öyle değil mi? Haslam <gülüyor> silahları. Ama e, bu arada hani buradaki silahların hiçbiri... Mesela bir plate armor değil veya hani böyle yani daha ileri seviye şeyler değil ya yani. Basic. Evet daha basic şeyler. Zonk-sorot-lock-mall yani. var. Onlar var onlar var yani sadece ilerisi yani daha yüksek dereceli armorlar. Peki armollar. ben short sorot lock şimdi değiştirebilir miyim? Orada bir şey. Bir sakin ol. Tamam. <gülüyor> Direkt koşu <koşuyordum> edin böyle. Aynen. Aynen. Aaaa falan diye. Bu dükkanın daha da başka bir gizli odası yok. Size her şeyi gösterdim. Nedense bir güvenemiyorduk. Bundan sonrası Size emanet. Geçen sefer burada yaptıklarınızın Aslında iyi amaçlı olduğunu biliyorum ama Bunun devamının da Bir şekilde Getireceğinize güveniyorum. Şimdi burada kalın Sesler bittiği zaman çıkarsınızdır. Haydaa Biz de dışarıdayız. <gülüyor> Biz dışarıda Sizi, yani orada ışık da var zaten, sizi orada şey yapar, kapatır ışığı. Teşekkürler, Burada, bunda karanlıkta kalmadığım için. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben direkt kelime açıp, gene yazıp devam ediyorum. Yukarıda, e, bir, işte birkaç dakika sonra yukarıdan böyle ...çok fazla ayak sesleri zaten duymaya başladınız. Yani askerlerin e, mekan, dükkana girdiğini fark ediyorsun Siz de zaten görüyorsunuz yani ha, ben onu. Ben uyuyakalmışım abi. <gülüyor> Kalktığında önünde 3 gold buluyor. Böyle. Şey at, Constitution Saving Trollot abi bir tane. 3. <gülüyor> tamam uyuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ben onun üzerinde atmıştım az önce. <gülüyor> Okey ben tek başıma e, Hepsine dalıyorum <gülüyor> Geliyorum lan deyip Okey gardlarda girince Oğlum, ben de doğru yanacağım Dışarıda var, gard kalıyomu başka Hepsi giriyomu içeriye Çok var zaten <gülüyor> Çok gard var he Buradan urduyla gelmişler Sen hep seni tak edersin Ve gaz bir gün öldürelim abi Hepsi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ordaysa Pandora yalnızdır diye düşünüyorum <gülüyor> <gülüyor> gizli geçitten çıkartırız hepsini <gülüyor> yani siz ekiniz böyle çok e, yani hepsi şey çok net duyamıyorsunuz tabi ama yani e, sonuçta ahşap mekan yani bir şekilde duyuluyor konuşmalar orada gardlardan bir tanesi e, bir bildiri okuyor ve yani bildiri diyor ki e, işte lemi e, bu dükkan senin elinden alınıyor ve yani dükkanın kapatıldığını ve ee, kendisinin hapse atılacağını şey yapan bir bildiri yayınlıyorlar yani Ben içimden yos at, lan, yos at. <gülüyor> Ne yapacağız Ben deme <gülüyor> <Lemi> yapacak yapıcağız <gülüyor> Ben lifter'e Yok bir şey yok zaten hani Lem'i hiç ses çıkartmıyor Hadi ya, hiç demiş mi? Yok Ve e, Lem'i alıyorlar Oğlum adam dava için içeri girdi. dava Gerçekten dava adamı evet. Hey yavrum el Ben de orada sword makine <gülüyor> <gülüyor> Oha çok iyimiş ya. Nerede bakın Lemiyi. Okey, gardlar eee mu şeyi? Evet, Lemiyi aldılar. Hani birken boşaldı sonra. Şey yani o e, eski sistem kelepçelerinden taktılar Aha. yani böyle zincirli, zincirli falan böyle. Evet. <gülüyor> e, Lemi hiç konuşmadı ama yani hiçbir şey söylemedi on, onlara. Biliyor böyle. Bilmek e, devrimci bir eylem. <gülüyor> Hayda <gülüyor> Kendisi ODTÜ mezun oldu <gülüyor> <gülüyor> Ve e, Dediği gibi yani bu dükkanın yıkılacağını Söylediler e, Birkaç gün içerisinde Muhtemelen yıkılacak yani O sürede sizde ne yapıp edin Kurtarabildiğiniz her şeyi Buradan kurtarın evet, Ben kartlar çıkınca dükkana geliyorum Seni Adım. uyandırıyorum <gülüyor> Ben böyle <gülüyor> aşağıdan <gülüyor> Ne oldu ya Sen <gülüyor> gelirken aşağıdan böyle kapı açıp elimde bir tane Jack Daniel's açıp içerek Efkarlı bir şekilde çıkıyorum diyorum ki Baba daha varına gitti be Hey yavrum Ben hala kılıç beğenmiş Ne <gülüyor> adammış falan diyorum Benim de alkol zayıflığım olduğu için <gülüyor> Diyorum ki bu Jack'lerden daha var mı diyorum Al diyorum Gel gel Ben aşağı <gülüyor> diyorum, manyak gibi içmeyormuş <gülüyor> Tamam abi, sen o zaman bir tane Constitution saving throw atıyorsun şimdi. 5 Sarvaj oluyo Geber Abi sadece sarvaj olmakla kalmadan A siktir yaa Poison doldun <gülüyor> <gülüyor> Yani e, bunun da Bir D4 atıyoruz 3-3 3 saat Eee şeysin. Kapan güzel olacak yani. E Sıçtım. E çok iyi RP e geliyorsun. Biliyorsun. Evet. <gülüyor> Getir şutta <tekrar, gülüyor> <da>. geydo. <gülüyor> geydo. Atakların dezavantajlı olacak bu süre. <gülüyor> Aa, <ş> <gülüyor> çok kötü ya. Vallahi, beyler <gülüyor> bunu 3 saat dokunmayın diyor. <gülüyor> ne? Neyse, ne zaten. <gülüyor> Akşam gidecektik. <gülüyor> Akşam <gülüyor> Akşama kadar. <gülüyor> Ayılırsın. Aa ben katlayım. Tamam ben. <gülüyor> ben tamamım diyor. <gülüyor> Long Sword var Güzel bir katana tarzı Yok. Abi burası şey gibi seri üretimi üretilmiş böyle herkese rastgele verecek silahlar gibi. Tamam işte silah. Vay be de bakıyorum burada uzun kılıç olarak var. Katana adam nereden birisinin katana? Tamam. Uzun kılıç var mı? Adam Japon değil mi? Lemisan. Long Sword var ama. Ya yeter. Lut yapmaya çalışan, herbiyeci ti adam da. Doktor Adam silah cephane gibi gezdi. Ne yapacaksınız lan bunda? Sanki Mom's'a katıl. Allah Allah. Biz aşağı iniyorum da şey var mı? Javelin. Burada bir Shadowoga mı dönüştü? <gülüyor> <gülüyor> ben de bu iki tane Javelin bakıyorum ya şöyle. Yanına ekstra alayım. Tamam. Abi tamam. varsa ben de biraz böyle sallana sallana bakıyorum. <gülüyor> Elimde bisiklet şişisiyle böyle. Şey diyorum. 2 tane alabilirsin sandı. 2 javelin. Şöyle mutlak şey tefek. Patlaşa şey yapmadan. Aslında bunları şey götürsek bize olur derim ya. Bunları bir lemenin ürettiği bir uşuna bildirmemiz lazım. Bu, aynen bunlara girip yavaş yavaş. ben de onu diyecektim. Belki taşıyabiliriz. Biriniz Siz... biriniz bu, bu salakla burada dursun diyorum paletini göstererek. Zaten şey var. Biz bir tane geçit var. Biz ne var? Kalsın ki hepsini yavaş yavaş tamam. götürürüz. İle birileri kalsın burada. Haber verelim. Adamlar gelsin hep beraber beraber e, e, de, de Biz mi taşıyacağız lan? Biz lan? Birisi... Ben bu olan kraldayız. Çıkıyor içiyorum sana. işte içerdim. Biriniz bir salaha hakim olsun. Siz ben yanında dururum bu. O zaman ben deletör döbettim. Biz rezil tez doğu ki gel kanka diyorum bir şeyde sen aç. Ben, ben de... açlıkuza da elimde var da Doğru. senin gibi mal gibi <gülüyor> <gülüyor> Ben ne <de> biliyorum? <sarmış> olmuyorum. <gülüyor> Mekanı 2. kata çıktım. Bak böyle gelen giden var bize pencerelerden falan. Yok zaten kimse kat yani mekan kapalı, içecekler halk gibi. Duyuyor şey diyor. perdeleri falan kapat. Yok, zaten kapıyı kişle. Çıkarlarken e, Yani ev evet, ka kapıya öyle bir, bir şey astılar ha. yani. O bir hani parşömen gibi ha, bir şey yani. Buranın işlevi Bitti falan gibisin O zaman onlar gelene kadar tamam. bir şeyler var mı? Ekstra adım takılı özel şeyler falan var mı diye Bütün mekana araç olamadım yani. Tamam Ben de buna diyorum ki babaya önümüzdeki hafta bir donmon götürelim <gülüyor> Öyle delikanlı donsuz bırakılmaz <gülüyor> <gülüyor> Yalnız kesinlikle pro falan götürmem lazım Evet evet bence de yani, Bir sürü pro sektör zaten <gülüyor> Her bir şey var mı lan böyle? Onun prolarını falan al alıp alabiliyor muyuz oradan? Yani. Dükkanda var mı? Var Tamam, onlara... tamam. Ya biz dükkanı yağmalamayız. Tamam, <gülüyor> Yok şey için yani. gerçekten ziyarete gidip verebilirim aynen, yani. Aynen aynen cidden veririz. Bu arada dükkan zaten yıkılacak. Kurtarız, kurtarız. Bu arada Leme'ye hapse girmişken Hı. ve bizler dükkanda ne yapacağımızı düşünürken Bir podcast'imizin bir sonraki bölümünde mi? Bir sonraki şeyde... bölümde Bu arada bu bölümün sonunda bir şey söyleyecektin sana. Evet bir podcaster, fellow podcaster'a selam çatacaktık. Kim Arkadaşlar, bakalım? E... O tarz mı? Bizim YouTube <gülüyor> kardeş podcaster'imizden bir tarzımız. Böyle mi? Çok severler. Evet. Anladım. Bir önceki programlarda çok küfür ettik kendilerine ama. Anladım. Ee, İsmail Türk'ü sev ara veriyormuş o tazmaya. Aa öyle mi? Evet. 5. sezonda. Bu <gülüyor> yüzden kendisine bir buradan şefim yolluyoruz. Şefim yolluyor. Evet. Ama şimdi o gittiği için bizim yolumuz mu açılır acaba? Tabi bizim yolumuz hep açıktı. <gülüyor> Tabi bizim yolumuz hep açıktı. Onlar zaten bizim e, ripoff'umuzdu biliyorsun. Tabi evet. Yani, evet. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden ama kendisine bir e, uğurlar olsun demek uğurlar istedim. Olsun. Evet, evet gerçekten. E, çünkü bunu bir şekilde kullanacağım ileride Öyle mi diyorsun? Tabii. Ha yol yapıyorsun. Tabii tabii evet. Anladım. Ondan sonra e, kendisine saygılarımızı sunuyoruz. Sunduk. Bu arada çok bugün andığımız Lemmy <gülüyor> Killmaster'a bir Allah'tan rahmet sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Gerçekten. Sıkışma <gülüyor> <Öyle bir şey>. sapan. <gülüyor> Bütün metal camiasının başına sağlık. Başı sağ olsun. olsun evet. Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz. Bay.